Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.